Nasılsın Karagöz'üm? İyidir Hacı Yuvat. Hayırdır Karagöz'üm? Gözlerin mor mor olmuş. Uykusuzum Hacı vardı. Biraz bugünlerde üstünüze aziyet terliyorum. Hem şundan bundan uykum bir gidiyor bir daha gelmiyor. Anladım anladım. Kaçan ama nereye kaçtığı bilinmeyen şeylerden biri de uyku Karagöz'üm. Ara ki bulasın. Doğru diyorsun acıvat Yuvat. İstediğinde gelmez. En istemediğin zaman da üzerimde lappadanak çöker. Ya işte birkaç yol denemek lazım getirmek için. Denedim denedim. Öğrenciyken hep ders başında uyukladığım için dedim onu yapayım. Açtım bizim kızın kitabını başladım soruları çözmeye. İyi güzel yolda. Ben de öyle sandım ama soruları çözemeyince moralim bozuldu. Kalan iki gıdım uykumda tümden gitti. Eski bilgiler Karagöz'üm unutabilirsin normaldir. Yahu çözdüğüm ilkokul üçüncü sınıfın Türkçe dersi be. Sorma Karagöz'üm laf aramızda ben de komplekse girmiyor değilim. Bazen öyle sorular oluyor ki... ...çözemediğimden yorgunum diye başımdan salıyorum efendim. Ha bir ben değilim yani. Yok efendim yok. Neyse bu konuyu kapatalım. Eee başka ne dedin Karagöz'üm? Söyle de yarın öbür gün bize de lazım olur belki. Yine eskilerden gittim çözüme başladım. Annem gibi ninni söylemeye başladık birader. Ha. O bir yüzün da büyücü ninni... Pıtış pıtış yürüsün. Baktım bende gidiyor gözler ta ki annemin ben uyandığımda kovbostancıdan ayı yesin şu kare gözü dediğini hatırlayıncaya kadar. <gülüyor> Başladım. Gel uyku gel. Bu sefer de işimin dirsek dürtmesiyle yerimden sıçradım. Ee, sessiz olmak lazım. Anladık onu acıyla da olsa. Sonra ağadan itibaren bildiğim bütün isimleri saymaya... Gee gelince de bulamadım ismi, uykum yine kaçtı birader. Hayal. Sonra dedim ki bari hayal kurayım. Şöyle dedim çok param olsa neler yapardım acaba. Başladım yat kat arsa mars almaya. Aldıkça hoşuma gitti. Bir rahatladım çöktü üzerime uyku. Derken. Derken? Ya derken baktım paralar suyunu çekti. Yahu çekmesin çekmesin. Hazıra kim dayanmış ki Bat? Baktım gidiyor paralar. Başladım yatı satmaya. <gülüyor> Hanım sattırmadı. Katı sattım ucuza gitti. Uykuda gitti. Hem de nasıl açıldı gözler faldaşı gibi. Başladım evin içinde dört dönmeye. Yahu boşver Karagözüm. Dünya mahla dünyada. Alt komşu vurunca tık, tık kendime geldim. Çöktüm koltuğa. Sonra bir ses duydum yan komşudan bebek sesi. Bebek ağlıyor yani hmm, ha? Ya evet. Sonra bir açtım gözümü öğlene ezanı Allahu Ekber diyor. Hadi ya. Bizim hanım derdi de ben inanmazdım. Çocuk ağladıkça uyuyorsun diye. Aman aman iyi uyumuşsun ya sonuçta Karagöz'ün. Eh buna da şükür acıvat Yivat. Ee, hadi bakalım. Sevgili dinleyiciler. Karagöz'ün bu engin tecrübeleri eminim sizin de işinize yarayacaktır. Faydalı olduysak ne mutlu bize. Doğrusun gözüm Ve gel gelelim sohbetin sonuna.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 Bari söyleyebilen birini bulsaydık ya. Şşşt gürültü yapmayın stüdyodayız. <gülüyor>